21. lem'a, İhlas hakkında, 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken, ihlas münasebetiyle 20. lem'anın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lemaata girdi. Bu lem'a, la akal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas... En büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir dua-i imanevi, en kerametli bir vesile-i makasit, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlasta mezkür hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde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 Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mes'ul oluruz. وَلَا bi ayeti ثَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli tehditkârane nehy-i ilahiye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hot furuşane sakil riyakerane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz hem hizmet-i kur'aniyenin hizmetine taarruz hem hakayık imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam inen nefse le emmare bisu' illa ma rahime rabbi demesiyle, nefse emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, Sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz bu hizmeti Kur'an'iyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü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 Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne tekadüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkid edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye ihlikatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akım bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı maneviyenin azalarıyız ve hayatı ebediye içindeki saadet ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Daru's-selam'a ümmeti Muhammediyeyi Aleyhissalatu vesselam çıkaran bir sefine-i rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihad-ı hakikiye muhtaçız ve mecburuz. Evet 3 elif ittihad etmezse 3 kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırr-ı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvvet maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müddehit adamın her biri 20 gözle bakıyor 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye Evet, sır ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinaddır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvvet ile rıza-i ilahi yolunda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 ve İstanbul'da ettiğimiz hizmeti ilmiye ve diniyeye mukabil, burada sizinle yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz 100, belki bin derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, insafsız memurların tarassudat ve tazikatları altında yedi sekiz sene sizinle ettiğim hizmet yüz derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet, sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki, samimi ihlasınızla, şan-u şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki, Hazreti Ali radıyallahu an. O mucizevari kerametiyle ve Hazreti i Gavs-ı Azam Kuddise sırruhu, o harika kerameti gaybiyesiyle, sizlere bu Sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârane teselli verip, hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri, ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu lem'adaki şefkat tokatlarını tahattür ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstat bulmak isterseniz vay'u'thiruna ala enfusihim sırrıyla ihlası taammı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize, şerefte, makamda, teveccühte hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir hakikatı imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkün ise, nefsinize bir hotgamlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer, ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırrı ı zarar gelebilir. Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fenafil şeyh, fenafil resul istilahatı var. Ben sofiyi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fenafil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için, meşrebimiz hillettir. Hillet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş,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 bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Ey Hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi Rabıta-i Mev'utt'tur. Evet, İhlası zedeliyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tûl-i emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıt-ı Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakîm'in "Kullu nefsin zâikatu'l-meût, innek meytun ve innahum meytûn" gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıtay mevti mevt esas tutmuşlar. Tûl-i emel'in menşei olan te vehhüm ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste "Ekthiru zikra hadimil lezzat" Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtaı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtaı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapma mecbur değiliz. Hem mesleki hakikata uygun gelmiyor. Belki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 daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası etenme etemme yol açar. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i saniyi netice veren masnuattaki tefekkür imaniden gelen lemeat ile bir nevi huzur kazanıp, Hâlık-ı Rahîm'in hazır nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, Medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile, o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse, bunda çok derecat, meratib var. Herkes, kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse, o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden, ona havale edip, burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaatı maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti de zedeler hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacıat maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayet etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, lisanı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem velateşteru bi ayati semenen qalila ayetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefsi emmare hodgamlık ciyetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse, bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal, ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset ve Hayat-ı i Beşeriye'nin mühim âmilleri ve komiteleri, iştiraki emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün su istimalat ve zararlarıyla beraber, harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki, iştirak-ı emvalin çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Her neyse,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 O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynası varsa her birinin noksansız parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynasına girer. Aynen öyle de. Envali Uhreviye'de sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt ve sırrı ittihad ile teşrikül mesai o iştiraki amalden hasıl olan umum yekûn ve umum nur her birinin defteri amaline bütamamiha gireceği ehli hakikat de meşhud ve vakidir ve vüsat-ı rahmet ve kerem ilâhînin muktezasıdır. İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-ı uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüz'î bir sevap nerede? Mezkür misal hükmündeki iştiraki amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal, ehli sanat, netice sanatı ziyade kazanmak için, iştirak sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan on adam, ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdî çalışmanın her günde yalnız üç iğne, o ferdî sanatın meyvesi olmuş.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 ve taksimi amal düstğ ile olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde üç iğneye bedel 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise, ehli dünyanın sanatkarları arasında, onları teşriiki mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, Madem umuru dünyeviye de kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler, böyle azim yeekün faydeler verir. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazlı ilahi ile her birisinin aynasına umum nur indikat etmek ve her biri umumun kazandığı misil sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlahsızlık ile kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani cahtan gelen şöhret pereslik saikası ile ve şan-ı şeref perdesi altında tevecüh-i kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmekle, enaniyeti okşamak ve nefs-i emmare'ye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhi olduğu gibi, şirk hafi tabir edilen riyakarlığa hot kapı açar, ikhlasız edeler. Ey kardeşlerim, Kur'an-ı Hakîm'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini Kardeşler içinde fâni edip, Haşiye, Evet, bahtiyar odur ki, Kevser-i süzülen tatlı, Büyük bir havuzu kazanmak için, Bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini, O havuz içine atıp eritendir. Onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan, Mabeynimizde bu nevi bucahtan gelen rekabet, Tesir etmemek gerektir. Çünkü, mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir o büyük şeref-i maneviyi şahsi, hodfuruşane, rekabetkerane, cüz'i bir şerefe ve şöhrete feda etmek Risale-i Nur şakirtlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı, zararlı, süfli şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazı da hissiyat nefsiye nefsiyye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun ramına olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı iddiam etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefs ve heva ve his ve vehim bazan aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefs ve heva ve his ve vehme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. Evet, eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı makam bir olurdu veyahut yahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Gıptakerane bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. Gıptakerane müzahemeye medar olamaz. Olsa olsa Kardeş kardeşe muavin ve zahir olur. Hizmetini tekmil eder. Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıptakerane hırsı sevap ve ulub himet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil ehli tarikatın o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki onların o azim Kutsi kuvvetleri bidar rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hücumatı ı Sitte'de tamamiyle izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlası taammüme muvaffak eylesin. Amin. Allahumme bi hakkı sureti'l İhlas İc'alna min ibadikal muhlisin el Amin. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhuru selasede sair evradı beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Haşiye bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. 1. En mühim bir mücahide olan ehli dalalete karşı manen mücahade etmektir. 2. Üstadına neşre hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5- bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekküri olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, hüsrev, reşvet. Birincisi, yozanumidadül ulama ibdima işşehda evkemakal. Yani mahşerde ulamayı hakikatin sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanı ile muvazene edilir, o kıymette olur. İkincisi, Men مَنْ sünneti, بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُمِئَةِ شَهِيدٍ اَوْكَمَقَالٍ Yani, bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i ve hakikat-ı Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik ile yazıdan usanan ve ey sofî meşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmu gösterir ki, Böyle zamanda hakayık imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur veya abu hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevmi mahşerde size faide verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz, hadiste alim tabiri var. Bir kısmımız yalnız katibiz cevap bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatlı bir alimi olabilir eğer anlamasa da madem risale-i nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevisi var şüphesiz o şahs-ı manevi bu zamanın bir alimidir sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır kendi noktayı i nazarımda liyakatsız olduğum halde Haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebaiyet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadiste gösterilen ecri alırsınız. Sayit Nursi